1665, numaralı konu, i̇bn Mesud'un öğrettiği dua, evet, herhangi biriniz, haksızlık ve zulmünden korktuğunuz bir sultanın huzuruna girerse şöyle dua etsin, ey Allah'ım, ey yedi göğün ve arş-ı azimin Rabbi, korktuğum adamın, onun cin ve insanlardan olan yardımcılarının şerrinden beni koru, bana tecavüz etmelerinden beni muhafaza eyle, sana sığınan emniyette olur, senin senan çok yücedir, senden başka ilah yok, bu duayı okuyanın başına bir şey gelmez.